1335 numaralı konu Zeyt bin Erkam'ın yaşlandığında hadis nakletmeden kaçınması evet Zeyt bin Erkam'a geldiğimizde Resulullah'tan bize hadis naklet derdik o da biz yaşlandık unuttuk Allah Resulü'nden hadis nakletmek mesuliyetli bir şeydir derdi